Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed Ve ala âlihi ve sahbihi ecma'in Alemlerin Rabbi olan Allah-u Zatına, azametine, güzelliğine, büyüklüğüne Kendisine yakışmış olduğu şekliyle Kendisinin kendisini övdüğü gibi Sonsuz hamdü senalar olsun Efendimiz Önderemiz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve âlihi ve Selam'a ehli beytine, sahabesine ve kıyamete kadar Allah'a boyun eğecek peygamberlerin sünnetine tabi olacak bütün müminlere Allahu Teala selat ve selam etsin geçenki derste veli ve velayet kavramını işlemiş ve ikincisini de işleyerek veli ve velayet kavramını bitirmiştik ve Kur'an'ın içerisinde veli ve velayet kelimesinin hangi anlamlarda kullanıldığını sünnetin içerisinde veli ve velayet kavramının hangi anlamda kullanıldığını ve bugünün insanların beyninde canlandırmış olduğu veli ya da evliya kelimesinin Kur'an'la ya da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleriyle doğrudan bir bağlantısının olmadığını ne yapmıştık ifade etmiştik evet veli ve velayet kelimesinden kavramından sonraki kavramımız bi'at ya da Arapça orijinal ifadesiyle bey'a kavramı. Biat nedir? Bey'at nedir? Evet. Biatın e, bi aslı satmak, satın almak anlamına gelen bey'a maslarıdır. Yani bi'at kelimesi ya da bey'at kelimesi normal bizim Türkçe'de hani bayi derler ya bayi falanca bilmem neyin bayisi. Aslında bayi satış yeri demektir. Doğrudan ba'a kelimesinden geliyor. Arapça'da ba'a kelimesi satmak ya da satın almak deri, için kullanılır. O yüzden Allah-u Teala mesela bir ayetinde nedir? Ve ahallallahu al ve harraman riba. Allah be'i'i ya, ne yapmıştır? Helal kılmıştır faizi haram kılmıştır. Ya yani burada kullanıldığı anlam alışveriş. Dolayısıyla biat kelimesinin, yani bizim şu anda işleyeceğimiz biat kavramının kelime olarak aslında ne var? Satın almak anlamına gelen bir ifade var. Satın almakta ise ne vardır? Sonuçta bir şey vermek ve karşılığında bir şey almak anlamından kullanılır. Dolayısıyla orayla bir bağlantı kuracağız. Nasıl ki İslam kelimesi yani İslam kelimesi sonuçta esleme kelimesinden türer. Esleme kelimesinin aslı yine seleme'den gelir ki bugün mesela alışverişe bakın alışveriş hukukunda İslam kelimesinin köken kelime anlamı olarak selam aktı diye bir akit vardır. Yani alışverişte selam akti Yani selam selam usulü alışveriş. Buradaki kasıt nedir? Selem Akdi şu şekildedir. Yani bir kimse başka bir tanesine gider ve parayı peşin olarak kullanır. Fakat alacağı mal sonuçta veresiyedir. Fakat veresiye olmasının sebebi veresiye olmasının sebebi malı, mal satıcısının özellikle geciktirmesi değildir. Tam tersine nedir? Mal sahibinde de o mal hazır değildir. Yani Gidersin diyelim ki 3. 4. aylarda ve adamın 7. ya da 8. aylarda elde edeceği hasat olarak toplayacağı tarlasındaki mala ne yaparsın? Talip olursun. Ve eğer normal şartlarda tabi Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın dediği gibi zarar verme ya da zarara uğramı olmaksızın gidersin parayı ödersin. Parayı ödedikten sonra o kişi tamamdır. Yani mal normal şartlarda seyriyle olduğu zaman ben bu malı sana sattım ve hasat zamanı geldiği zaman ne yapar? O kişi gider malını teslim alır. Buna selam aktı denir. Yani selem usulü alışveriş buna denir ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buna cevaz vermiştir. İslam kelimesinin kelime olarak ücretine baktığınız zaman da ne vardır zaten? Siz hayatınızı, bakışınızı, düşüncenizi, amellerinizi kime verirsiniz? Allah'a verirsiniz. Hz. İbrahim'e Allahu Teala'nın dediği gibi izkal lehu rabbuhu eslem. Rabbi ona dedi ki ey İbrahim teslim ol. Yani İslam et. O da ne dedi? Qale eslemtu li rabbil alemin. Ben alemlerin Rabbine ne yaptım? Teslim oldum. Dolayısıyla bir Müslüman olan kişi de nedir? Sonuçta Allahu Teala'nın başka bir ayetinde dediği gibi, Saf Suresi'nde dediği gibi ey iman edenler size Gerçekten sizi kurtuluşa iletecek bir alışverişi göstereyim mi? Ne yapın? Allah'a ve Rasulüne itaat edin. Allah yolunda cihad edin. Karşılığında ne var? Cennet var. Ya da اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَا ve الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah müminlerin canlarını ve mallarını yapmıştır? Cennete karşılık satın almıştır. Halbuki canı veren de olur. Yani yine alacak olan da odur. Ama iman etmiş insana Allah verdiği değerden dolayı ne yapıyor? Sen canını ve malını bana ver. Ben de sana cenneti vereyim. Bu şekilde Allah müminler canını satın almıştır. Dolayısıyla İslam kelimesinde ne yapar? Bu anlam yatar. Özet yani kelime anlamında da bu yatar. Çünkü İslam iki anlama kullanılır. Birincisi Allah'a teslim olmak demek. ikincisi mutluluk ve huzur demektir. İki anlama gelir İslam. Dolayısıyla mümin olan kişi ne yapar? Şu peşin olan dünya hayatında Allah'ın emirlerine uyarak gidişatını, yolunu, istikametini hayatını, beynini, düşüncesini hiçbir şekilde hata etme ihtimali olmayan ve kendisi için en güzel yolu belirleyecek olan Allah'a teslim eder bunun da hasadını da ne zaman alır? Cennette alır. Dediğimiz gibi mal veresiye mal veresiye çünkü cennet nimetinin en ufağı dahi dünyadaki bir nimetle ne yapılamaz? Kıyaslanamaz. Kıyaslanamaz. O yüzden dünya hayatı imtihan dönemi olduğu için insanın dünyada cennet nimetlenmesi mümkün değil. Çünkü imtihan sürecidir. Daha bir öğrenciyi sınava sokmadan, onun sınavda başarısını hakikaten ölçmeden ona takdirname veren bir tane öğretmen rastlayamazsınız. Bu da aynen bunun gibidir. Ki dünya hayatını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi eğer dünya hayatının Allah'ın katında en ufak bir sivrisineğin kanadı kadar değer olsaydı şayet Allah Resulü ne yapardı Allah orada yani yeryüzünde bir kafirin bir bardak su içmesine dahi ne yapmazdı? Fırsat tanımazdı ki dünya hayatıyla cennet hayatını kıyaslaması hususunda işte bey'a kelimesinde yani bi'at dediğimiz at dediğimiz kavramda da yine bir alışveriş hukuku var fakat bu alışveriş hukukunun boyutu ne onu? içine girildiçe ne yapacağız göreceğiz. Dolayısıyla bir at kelimesinin asıl olarak kelime anlamında ne var dedik? Satın almak var, satmak anlamına gelir. Türkçe'de zaten kullandığımız bayi falanca işte e, ürünün bayisi nedir? Yani o ürünü satan kişi anlamında kullanılır. Evet, bir at yöneticiliği birine vermek, bir kimsenin yöneticiliğini benimsemek demektir. Kavram olarak bir at. Müslümanların devlet başkanını veli gül emri seçme, belirleme ve İslami hükümlere uygun işlerde ona bağlılık göstermektir. Evet, burası biat kelimesinin kavramı olarak anlamı. Dolayısıyla neymiş? Alışveriş hukukundan baktığımız zaman biat kelimesinde ne var? Bir Müslüman kendisi için ne yapar? Bir lider seçer. Bir önder seçer. Ve bu bir düzenleme usulüdür. Daha önce halife ve hilafet kavramını işlerken ne yaptık? Gördük. Yani hilafet makamındaki halife kendisine itaat edilmesi gereken bir kimse iken ona dahi itaat ne yaptır? Nasıldır? Kayıtsız değildir dedik. Ona dahi itaat yine Kur'an ve sünnet yani Allahu Teala'nın göstermiş olduğu doğrultularda bir itaat türü vardır. Kur'an ve sünnete uyduğu müddetçe ona itaat vaciptir. Kur'an ve sünnetten çıktığı an itaat düşer. Peki neden öyle bir kimseye ihtiyaç vardı? Düzen için budur. Yani İslam bu kuralı en ufaktan alıp en büyüğe kadar dahi ne yapmıştır? Götürmüştür. Müslümanları her zaman en güzeli iletmek için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şayet üç kişi yola çıkıyorlarsa kendilerine ne seçsinler? Yol emiri sessinler demiştir. Sebep nedir? Halbuki koca koca insanlar bunlar. Yani koca koca insan olduğuna göre bunlar niye yol emrine ihtiyaç duysunlar diyebilirsiniz. Halbuki öyle değil. Bu bir düzendir. Bu bir düzendir. Yani ola ki bugün koca koca insanlar en ufak meselelerden dolayı birbirlerine girmiyorlar mı? Giriyorlar değil mi? Ne olursa olsun yani insanoğlu nefsani boyutta her zaman şeytanın fitnesine nedir? Şeytanın fitnesine meillidir O yüzden şeytanın Müslümanlar arasında oluşturacağı herhangi bir fitneye İslam fırsat vermez. Düzen ister. Üç kişi dahi olsanız yola gidecekseniz ne yapacaksınız? Yol evri seçeceksiniz. Ta ki kararsızlık durumunda, ne tür karar veren durumunda o, o söyleyecek ve siz de yol evri seçmişliğin gereğini yapacaksınız ona tabi olacaksınız. Ailede de aynen böyledir. Yani bir erkeğin özellikle evde söz sahibi oluşunun sebebi, yani en son ki sözün erkekte bitmesinin sebebi, sonuç itibariyle bir disiplindir. Erkeğin kadınlar üzerindeki kaimliğinin farklı sebepleri var ama yine işin içerisinde bu yatar. Bir disiplin vardı çünkü son sözü söyleyecek ve olaya gidişatı belirleyecek son sözü vuracak birisi vardır. Yoksa ihtilaflarda, farklılıklarda devam etmek ne yapacak? Problem çıkartacaktır. O yüzden bugün bakın, bugün yani bir kadın olarak en az erkek kadar ben de kocam kadar ben de ne yaparım? İstediğim gibi karar verebilir mi evin gidişatı hususunda? diye görüş ortaya atan kadınların kocalarıyla ilişkilerine ya da evlerine bir bakın, ailelerine bir bakın düzenlerine bir bakın ya artık o evde ne yapacak? erkek kadınlaşacaktır kadın erkekleşecektir ya da ikisi de erkek olacaktır, kan gövdeye götürecektir bunun arkası zaten gelmeyecek, evde huzur kalmayacaktır ya da ikisi de garı olacaktır e bu durumda zaten evi idare etmek, çoluk çocuk da perişan hale gelecektir. Ya da erkek erkek olacak, kadın kadın olacak, disiplin olacaktır. Sonuçta Müslümanlar içerisinde cemaate baktığınız zaman dahi bir imam seçilir. Ve cemaati dahi bir imam ne yapar? İdare eder. Halbuki hepsi teker teker kılacak olsa dahi nereye doğru kılacaklar? Kabe'ye doğru kılacaklar. Yani kafasına göre biri o tarafa, biri bu tarafa doğru kılmayacak. Ama buna rağmen bir imam seçilir ve o bir imam ne yapar? O cemaatin adet tesbihye nispetle ney gibidir? imamesi gibidir. Ve bir disiplin ister. Yine aynı şekilde askeriyedeki bir komutanın mutlaka tek bir komutanın olmuş olmasının sebebi aynı askeri düzenin ve gidişatın neyidir? Devamlılığıdır. İşte hilafet de aynı şekilde bütün bir Müslümanlar aleminde dediğimiz gibi Allahu Teala en ufak bir esnadan alıp Müslümanları her zaman en kötü durumlardan ya da fitnelerden oluşabilecek olumsuzluktan engelleyebilmek için disipline etmiştir. Ve halife için dedik ne? Halife için de itaat mutlak olarak farz olmayıp kayıtlı bir farzdır. Beyatta da aynı durum vardır. Beyatta bunu içerir. Zaten beyat kelimesi özelde ne için kullanılır? Özelde halifeye biat babında kullanılır zaten. Dolayısıyla Müslüman olan kişi kendisine önder seçer, ona biat eder ve ona biat ettikten sonra o Kur'an ve sünnetin çerçevesinde Kur'an ve sünnetin çerçevesinde e, tavır ortaya koyduğu müddetçe, haktan sapmadığı müddetçe ona neyini verir? İtaatini verir. Burada bir alışveriş vardır. Yani o önderlik görüşünü ona verir, o kendisini yönetim ya da kendisinin gidişatını belirleme hayatın her alanında değil. Yani belki bir e, akabe vakfında olduğu, akabe görüşünde olduğu gibi vakıf demişim. Akabe biatında olduğu gibi Müslümanların gidişatı hakkında ya da bir ordu düzeninde olduğu gibi sonuçta ya da bir cemaat düzeninde olduğu gibi ne yapar? O, o cemaatin gidişatı hususunda gerekli olan emir ya da direktifleri verdiği zaman o ona ne yapar? Uyar, bu şekilde o emreder, bu alır. Tabii bunun bir de sonuçta Allah tarafından karşılığı vardır. Yani hak çizgide olduğu müddetçe. Çünkü bir atında neyi vardır? Bir atında sonuç itibariyle Allah katında bir değeri vardır. Çünkü bugün her Müslüman tek başına namazını kıldığı zaman ecir almakla beraber cemaatle bir imamın arkasında kıldığı zaman ne yapar? 27 kat bir hadiste geçtiği gibi 27 kat daha fazla sevabı alır. Sebebi nedir? cemaatle kılmıştır. Cemaatle kılmanın getirmiş olduğu Müslümanlarla bir beraberlik, Müslümanlarla içli dışlı olmak, Müslümanların dertleriyle dertleşmek, Müslümanların kaynaşmasına vesile olmak. Bunun gibi bir umum. Yine Allahu Teala'nın bildiği bizim bilmediğimiz hikmetleriyle ne yapar? Böyle bir mükafat elde ederler. Dolayısıyla biatsız Müslüman ile biatlı Müslüman da aynı mıdır? Değildir. O yüzden Allahu Teala rıdvan biatında Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın eline ellerini vererek onunla tekrar biatını taziyenleyenler için ne demişti Allahu Teala? O ağacın altında sana biat edenler var ya Onların eli Allah'ın eli üzerinedir Yani onlar sana biat ettikleri zaman Allah'a biat etmiş gibidirler Yani Allah'la alışverişe girmiş gibidirler E şüphesiz ki Allah da Vadinden dönmez Dolayısıyla biat kavramında dedik Böyle bir anlam var Müslümanların içerisinden çıkan Ehli hal ve akt Müslümanların işlerini görmek üzere seçilen yetkili şura danışma topluluğu tarafından tespit edilen bir imama itaat ve bağlılık sözüdür demiş bir ad kavramı. Ehli hal vel akt kelimesini yapmıştık. Hilafet kavramı işlerken bir parça üzerinde durmuştuk. Ehli hal vel akt e, halife seçiminde yani Müslümanları yönetecek olan kişinin seçiminde en söz, en son söz hakkını elinde bulunduran şura'dır. Yani bilinçli kişiler ya da ulema dediğimiz ya da e, toplumun analiz etme kapasitesi en yüksek olmuş kişilerdir ve bunlar ne yaparlar? Halifenin seçilmesi, onun halledilmesi ya da daha doğrusu azledilmesi ya da ona it it itaat edilmesi gerektiği hususta ne yaparlar? Görüş piyan ederler. Dolayısıyla toplumun, onlar toplumdan bağımsız değildirler. Yani Toplum karar verir, toplum seçer fakat sonuçta toplumun seçmesini bunlar ne yaparlar analiz ederler ve bu şekilde değerlendirirler. Yoksa demokrasi dediğim sistemdeki gibi sırf topluma her şeyi doğrudan seçtirecek olursam sonuç itibariyle ne yapar? Toplum kandırılır çünkü toplum genelde bilinçsizdir. Toplum genelde hafıza kaybına uğrar. Dolayısıyla yani Demirel gibi bir adam bile 6 7 sefer gelir gider bu milletin anasını ağlatır. Halbuki toplum aynı toplumdur. Çünkü toplum icabında birkaç torbayla iki iki kutu şekerle kandırılabilecek bir yapıdadır. Sıkışıklığı ya da acziyeti ya da zafiyeti kullanılabilir bir durumdadır. Yine toplumun öbür yönden vefası vardır. Toplum yiğitçe çıkmış iki kişiyi hemen göre şey yapabilir. Yani hemen mükafatlandırır. Yani toplumun bu şekilde genelde güzel olduğu gibi kötü olduğu hususlar da vardı. Dolayısıyla toplumun direk seçiminde böyle bir problem vardır. Dediğimiz gibi, ehliş yani hal böyle ak dediğimiz bu şura, toplumun içerisinden oluşur. Yani toplumun içerisinde bilir kişi olarak ilimleriyle ve hak çizgilerinde durmuşluklar olarak onlar ne yaparlar, Halifeyi bu anlamda belirlerler ve Müslümanlar da ona itaat edeceklerine dair söz verirler. Bu işleme ne yapılır? Bir at denilir. Evet bey' yani alım satım bir diğer karşılığında bir değeri vermek demektir. Araplar önceden alışverişlerde yaptıkları satış akdini yani anlaşmayı kuvvetlendirmek üzere el sıkışırlardı. Buradan hareketle Müslümanlar da bir başkan seçerken el sıkışma örneğini almışlar ve aralarındaki benzerlikten dolayı buna da bi'at yani bey'at demişlerdir sorumlu başkanı seçme konusunda yönetilenler haklarını seçtikleri kişiye, seçilen kişi de onların hakkına ve Allah'ın koyduğu sınırlara uymak şartıyla bunun karşılığını yönetilenlere ne yapar? Yani biat edenlere verir. Dolayısıyla bu e, adet hala uygulanmakta. Yani sadece Araplarda değil, sadece oluşum, kelimenin oluşumu anlamında böyle bir e, perde arkası yattığını ifade ediyor. Yoksa bugün dahi şart aynıdır. Yani bir insan, bir insanla artık el sıkıştım mı elini sıkışıp tamam dedim mi iş bitmiştir. İmzaya gerek var mıdır? Yoktur. Ya yani Nasıl ki alışveriş yaptıktan sonra, konuştuktan sonra elini sıkıp da tamam memşerim, tamam deyip sallarsan elini çektikten sonra elini çekmeden sözünden dönebilirsin. Ama elini çektikten sonra sözünden dönersen anlaşmasından dönmüş muamelesi görürsün. Ya da yerine göre affedersin kaypak herif biledir. Ama el sıkmadan önce problem yok. El sıktığın esnada da problem yoktur. El sıktığında elini çekersen bu nedir? Sonuçta anlaşmayı kabul etmemek anlamındadır. Dolayısıyla alışverişte de bu kullanıldığı diğer hususlarda da bu kullanıldığı gibi, burada Müslümanların başlarındaki lidere Allah'ın ve Resul'ün hükmüne uyduğu doğrudan ayrılmadığı müddetçe itaat edeceklerini ve onların kendileri üzerindeki söz sahibi olma yetkisini bulundurduğunu bu şekilde ne yaparlar? İfade ederler. Ve bu işleme alışverişte de böyle kullanıldığı için e, elle kullanmış olup bey' kelimesi yani biat etmek alışveriş anlamı kullanılmıştır diyor evet bu tıpkı rıza ile bir mal alım satımındaki anlaşma gibidir bir taraf kendi isteği ile yönetim emanetini hakka hukuka uyma şartıyla biat ettiği kimseye verir ve ona bağlı kalacağını ilan eder kendisine biat edilen de biat edenleri Allah'ın hükümleri doğrultusunda yöneteceğine ne yapar söz verir evet bir atın bağlayıcılığı. Peki bu durumda Müslümanlar birbirlerine bir at ettikleri zaman ya, e, birbirlerine demişim, Müslümanlar liderlerine bir at ettikleri zaman bunun bağlayıcılığı nedir? Yani en ufak bir anlaşmada dahi bir adamla el sıktığında ki yani sonuçta anlaşmanın gerçekleşmesi için illa el sıkmış olmak şart değildir. Yani el sıkmış olmak anlaşmanın sadece bir göstergesidir. Yoksa mesela Resulullah Aleyhissalatu vesselam dediği gibi iki kişi bir meclisten yani bir meclis içerisinde anlaşma yapıyorlarsa o meclisten kalkmadan satan ya da alan kişi geri dönme hakkına sahiptir diyor aslında. Yani adam burada oturdu, karşılıklı konuştu, etti, eyledi ama buradan kalkmadan vazgeçti. Bu geçerlidir. Yani bu da sonuçta e, anlaşmanın bağlarından bir tanesidir. Ama diyelim ki o şekilde el, el sıkma usulü ya da bir mecliste kabullenip o meclisi kabullenmiş bir durumda terk ettikten sonra dönme durumu yoktur. Böyle bir durumda bir atın bağlayıcılığı mı var mı? Bir bağlayıcılığı var mıdır ya da niteliği nedir? Nereye kadardır? Müslümanlar halifelerine ya da liderine biat ettikleri zaman bunun gerektirdiği hukutsuz ya da hukuk var mıdır? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların hoşlarına gitse de gitmese de kendilerinden olan yani Allah'ın hükmüyle hükmeden emir sahiplerine yani yönetim işinin kendilerine biat ile verildiği yöneticilere itaat etmek zorunda olduklarını ancak onlar günah olan bir şeyi emrederlerse onlara itaat etmenin gerekmediğini söyler. Ki Bukhari'nin hadisi. Yani bu hadiste geçtiği şekliyle yine e, aşağıdaki hadis Allah'a isyan olan bir konuda hiçbir kimseye itaat edilmez. İtaat ancak maruftadır. Yani dinin ve aklın güzel gördüğü işlerdedir diyor Resulullah ve Vesselam. Sonuç itibariyle biat eden bir kişi biat etmiş olduğu kimseye ne yapar? İtaat eder ve bu bir gereksinimdir. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bu nasıl şekillenmiştir? İlk biatı biz nerede görüyoruz? Akabe'de görüyoruz. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deyken, Mekke'deki müşriklerin zulümleri, kötülükleri ve Medine'den Mekke hac için, ta Hazreti İbrahim'le kalma bir dönemdeki adet gereği, hac için gelen insanlar, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın daveti, çadır çadır dolaşması, onları hakka çağırmış olmasının akabinde ne yaptılar? İman ettiler. On küsür kişiydiler. Ve bunlar iman ettikten sonra, Mekke'de akabe denilen yerde, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ne yaptılar? Biat ettiler. Birinci akabe biatı diye geçer. Çünkü bir de ikincisi vardır. Bu kişiler, Musab bin Umeyr, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, eee ne yapmıştı Musab bin Umeyr'i Medine'ye göndermişti. Bunlar demişlerdi ki ya Resulullah biz hac sezonundan sonra dönüyoruz. Bize dinimizi öğretecek bir insan var? Bize dinimizi öğretecek bir kimse ver. Ve bildiğiniz gibi Hazreti Musab radıyallahu anhu ya Resulullah onlarla gönderdi. Ve onun daveti neticesinde Allahu Teala'nın da hidayetiyle Medine ne yapmıştı? Evs ve kabilesi liderlerinin de İslam'a girmesiyle hemen hepsi Müslüman olmuştu. Ve ikinci Akabe biatı bir sonraki hac döneminde İkinci Akabe biatı gerçekleşti. İkinci Akabe biatında hangi şartlar gözetilmişti? Hangi şartlar üzerine biat edilmişti? Çünkü biatın şartlarında şu vardı. Yani Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın Medine'ye davet ettiler. Resulullah Aleyhissalatu vesselam onlara biat verdi ve hatta orada attan önce özellikle Tevbe Suresi'nin girişinde, Tevbe Suresi'nin girişinde bu biatın bir parça detayına girmiştik. Ee, orada bir ensardan bir Müslüman kalkıp ne demişti? Bakın dikkat edin ey Medine'liler demişti. Biat ettiğiniz zaman niye biat ettiğinizi iyi bilin. Kendi canınızı koruduğunuz gibi Muhammed'i koruyacaksınız. Çoluğunuzu çocuğunuzu koruduğunuz gibi koruyacaksınız. O Mekke'yi alıp da Mekke'yi bırakıp da Medine'ye geldiği zaman bütün bir Mekke toplumunu bırakın bütün bir Arabistan size düşman kesilecek. Çünkü bütün müşrik toplumu Mekke'deki peygamberi ve yanındaki sahabesini mürteci, gerici aşırı dinci olarak ne yapıyorlar? Telakki ediyorlar. O yüzden bütün Arabistan size düşman olacak. Arabistan'a da bırakın diğer Hristiyanlar da size düşman olacak. Bütün bunları göğüslüyor musunuz? Yani bütün bu durumlarda onu kendi canınızın önünde tutacaksınız. Ona göre biat edin diyordu. Çünkü biatın getirdiği ne? Sorumluluklar var. Bunlara uyacaksınız. Ve onlar da ne yaptılar? Allah onlardan razı olsun. Onlar da bu şartlarda biat ettiler. Ve sözünde durdular. İstisnasız. Hepsi sözünde durdular. Kendi çocuklarını geçtiler, ev baklarını geçtiler, alışverişlerini geçtiler, bahçelerini geçtiler. Hepsini geçtiler. Yani hatta öyle geçmiştiler ki bir dönem oldu biliyorsunuz. Bir dönem oldu. Artık İslam bütün bir Arabistan'a yayılmıştı. Bütün bir Arabistan İslamlaşmıştı. Artık Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, sahabeli Mute destanından sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Tebuk Seferi. Hristiyanlar püskürtülmüştü. İslam'a düşman gözüken tek ayakta kalan birisi yoktu. Mekke bitmişti. Tebba Suresi'nde işlediğim gibi dağılmıştı. Böyle bir durumda. Gitti dediler ki ya Resulallah yani biz sen hicret ettin bir sana ne yaptık? Biz sana ahdimize sadık kaldık ve biz seni canımızdan evlat tuttuk. Ki her mümin için zaten bu nedir? Böyledir. Artık İslam'ın hiçbir düşmanı kalmadı. İslam devleti yerleşti, yeşerdi ve artık tohumlarını veriyor. Bağımsızız. Hiçbir problemimiz kalmadı. Artık biraz müsaade etsen de ya Resulallah şu artık biraz da hurma bahçelerimizle uğraşsak. Biraz da dünyalık mal kazansak. Yani bir parça da dünyalıklarla ilgilensek diye bir teklif getirdiler biliyorsunuz. Ondan sonra ne indi? Ayet indi. Ne dedi Allahu Teala Ola tulku bi edikum ile tehlike. Ey müminler sakın ola kendi kendinizi bile bile tehlikeye atmayın. Yani namaz kılmakla oruç tutmakla haramlar işlemekle yetmez bu size. Allah'a itaat edeceksiniz ve hayatınızı Allah'a boyun eğmişçesine kurtuluşa adiyeceksinizce bunda evet. devamlı olacaksınız. Öyle Müslümanlar görürsünüz bugün dolu, kaynıyor ortalık. Din dediğin zaman neyden ibaret? Namaz, oruç, içki içmemek, zina etmemek. Bunları yaptı mı tamam, Perfect. Bir numaralı Müslüman. Halbuki tehlike içerisinde. Paraya gitmiş, cehenneme doğru yuvarlanıyor. Ya da dünyalık çıkarlar peşinde koşuyor, cehenneme doğru yuvarlanıyor. Hiç umurunda bile değil. O yüzden bir Müslümanın İslami yaşantısının tıkandığını gördüğünüz zaman ne demiştik daha önce? Bitişi söz konusudur artık. Çünkü ortam, zaman, yaşadığımız dönem öyle bir dönem ki e, her türlü şeytani pisliğin önümüzde oldu ve ayağımızı birebir kaydırma problemiyle karşı karşıya olduğumuz bir dönem. O yüzden Müslüman durakladığı an biter. Yani beklediği an bitişe geçmiştir. Çünkü karşıdan gelen sel kuvvetle. İşte bu anlamda onlar ne yaptılar? Ondan sonra da devam ettiler ve o biata karşılık onun gerektirdiğini yaptılar. Yine kadınlardan yani Mumtahine suresinde özellikle Mumtahine suresine zaten verilmiş olan isim nedir? Bu olaydan alır. bu Udebiye antlaşmasından sonra e, Mekke'den gelen kadınların Mekkelilere geri verilmemesi ki daha önce işledik bunu hususunda Allahu Teala beyan ettikten sonra oradan gelen kadınlar için Allahu Teala ne dedi? Onları imanlarını ölçün. Yani imtihan edin onları. Allah imanlarını en iyi bildiği halde siz iman ettiklerine kanaat getirirseniz onları geri vermeyin. Ve ey peygamber eğer kadınlar sana biat için gelirlerse ne yapsınlar? Şu şu şu şartlar üzerine biat etsinler. Mesela orada yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, kadınlara almış olduğu bir Allah-u Teala ne yapıyor? Bahsediyor. Mutahine suresinde. Ki orada da atın gerektirdiği hususunda müfessirlerin görüşleri var arzu eden oraya bakabilir. Ama biatın sonuçta neyi var? Bir sorumluluğu var. Biat aslında Müslümanların peygamber aracılığıyla Allah ile yaptıkları bir alışveriştir. Bunu bir önce ifade ettik. Nitekim Kur'an Allah'ın Azze ve Celle'nin müminlerin mallarını ve canlarını cennet karşılığı satın aldığını haber verir. Burada bir at kelimesinin kökü olan bey' fiilinin kullanılması dikkat çekicidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretten önce Medine'li Müslümanlardan akabe denilen yerde yine bazı önemli siyasi ve dini olaylar öncesinde sahabilerden ne almıştır? Biat almıştır. Avf bin Malik el-Eşcai diyor ki, Biz bir keresinde Hazreti Peygamber'in huzurunda 7, 8 veya 9 kişiydik. Allah'ın elçisine biat etmiyor musunuz? diye buyurdu. <gülüyor> Biz de ellerimizi uzatarak hangi şartlara uymak üzere biat edeceğiz ey Allah'ın Resulü dedik. Buyurdu ki Allah'a itaat etmek, ibadet etmek, Allah'a kulluk etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamak. 5 vakit namazı kılmak, kulak verip itaat etmek üzere yani emirlerinize kulak verip itaat etmek üzere biat edin. Bu sırada kulağımıza fısıldayarak halktan bir şey istemeyin diye buyurdu. Evet ki bu hadisi biz ta ilk işlemiş olduğumuz hadislerde vardı zaten bu hadis. O zaman açmıştık. Ki hadisin bir de devamı var. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mesela sahabesi otururken e, bana bir at etmez misiniz? Buyurdu. Yani Allah'ın Resulüne biat etmiyor musunuz? Onlar da ya Resulullah neden ne için biat edelim? Hemen soru geliyor. Yani hangi şartlarda ne istiyorsun bizden? Tabi sana can feda hepsinde var ama yine biattaki bir takım şartlar özellikle gündeme gelir, öne çıkar. Yani nasılsa la ilahe Allah'ın gerektirdiği şeyler üzerine diye bir biat olmaz. Yoksa her müslüman üstüne zaten biatlı olurdu öyle değil mi? Dolayısıyla biatta özellikle belli bazı hususlar ne yapar? Gündeme gelir. Hangi bir biat alıyorsan. Yani burada ya ey yuhallezine amenu aminu. Ey iman edenler iman edin. Ayeti var ya. Yani iman edilenler ya da iman ettiğini iddia edenler iman edin, tekrar iman edin. Yani bu imanınız olmadı, bir daha iman edin. Ya da sürekli iman edin, sürekli iman üzere olun ayetinde olduğu gibi. Mesela askeri alanda bir biat alıyorsanız, ihanet etmeyeceği hususunda, canından canına kastedilmiş olsa bile, şu şu, şu şartlarda şartlara göre kesinlikle şunları uygulamayacağına, gerekirse çoluğundan çocuğundan geçeceğine, bir örnek veriyorum sadece. Ya da başka bir hususta Hangi alanda at ediyorsa Oradaki bazı hususlar ne yapar e, icabında gündeme tutar Dolayısıyla biat e, iman etme anlamında böyle özel bir içeriği Söz konusudur Onlar da dediler ki ne üzerine e, Allah'ın Resulü Allah'a kulluk etmek üzerine Ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamak üzerine Burası zaten iman etmek Burası la ilahe illallah dediğimiz bölüm Ve ondan sonra belli bazı hususlar Bakın ne yapıyor Resulullah Özellikle gündeme getiriyor beş vakit namazı kılacağınız hususunda ve size verilen emirlere yani halifenizden yöneticinizden size verilen emirlere itaat etmek üzere biat edin ve biat ettikten sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onların kulağına ne diyor onlara halktan bir şey istemeyin diyor halktan bir şey istemeyin hadisin devamı var ne diyor yine bu sahabe Hatta öyle ki diyor bizden birisinin devesinin üzerindeyken elindeki alsası düşse ya da elindeki ipi düşse aşağıdakine onu verdemez iner kendi alırdı diyor. O kadar. Yani bunlar da bir atın şartına bu kadar bağlıymışlar. Biz de öyle deriz biz de oturduğun zaman böyle bir su getir. Bir şunu yap, bir bunu yap. Emretmek çok güzel oluyor. Değil mi? Bayağı hoş olur bizde yani hatta buna zevk bile alırız. Hatta bu zevk artık bir dönem sonra öyle bir tabu haline gelir ki kalklıdakine bir bardak su verdiğinde kişiliğin zedelendiğini adam ne yapar? Artık hissetmeye başlar. Halbuki bir bağımsızlık Resulullah Aleyhissalatu vesselam dediği gibi, bir bağımsızlık bizden birisi deve deve eşek de değil bu ha. Hele biraz benim gibi bir, bir biraz da boyunuz yüksekse eşekle inmek problem değil zaten bindiğinizde ayağınız yerde sürünür. Hemen ayağını atarsın inersin aşağıya. Ondan sonra deve, deveyi ıktırmak, deveyi çökertmek de problemdir. Yani böyle at gibi de diyelim hemen dur tık, ayağını atla bir tarafa. Deveyi çöktüreceksin, indireceksin, onu sonra tekrar bineceksin, bir daha kaldıracaksın. Yani ata nispetle en az 3-5 sefer atın yaptığı bir zamanı alır. Ama buna rağmen ne diyor? Resulullah'tan böyle bir attan sonra böyle bir ifade çıkmış ya, bizden birisi devesinden bir şey düşecek olsa iner onu alırdı. Yanındaki ne demezdi de diyor. Yani acındırmazdı da kendisini. Hiçbir şey yapmazdı. İnsanlardan bağımsız ve bu şekilde ne yapardı kişi? Dengede dururdu. O yüzden ondan isteyen, bundan iste, şundan iste, ona emret, buna emret, Külhan Bey derler ya, yok böyle değil. Tabii böyle yapmak günah mı? Biatı mı bozar? Yok, biatı bozmaz. Sadece burada geçtiği için ben ne yaptım ifade ettim. Yoksa e, hiç istenilmez anlamına da gelmez. Peygamberimiz zamanında biat daha çok ona ve onun tebliğ ettiği dini hükümlere itaat şeklinde gerçekleşiyordu. Şüphesiz peygambere biat etmek hem onun peygamberlerini kabul etmek hem tebliğ ettiklerine uymak hem de onun o günkü şartlarda verdiği emirlere kesinlikle karşı gelmemek anlamını taşıyordu. Evet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında gerçekleşmiş ve e, meyvesi de o şekilde hasıl olmuş olan biat neydi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan ne gelirse onun tebliğ ettiklerine uymak ve onun emretmiş olduğu şeylere kesinlikle karşı gelmemek. O ne derse onu uygulamış olmak. Kur'an şöyle diyor. Enfal suresinin 46. ayetinde Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korku ile zayıflığa düşersiniz. Rüzgarınız kesilip gider. Bir de sabredip katlanın çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Mesela burada özellikle bir atla ya da bir atın getirmiş olduğu neticeyle alakalı olan bir ayetle neyiz karşı karşıyayız? Allah-u Teala buyuruyor ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Yani ey iman edenler sizin üzerinize düşen görev hangi şartlarda olursanız onu hangi durumlarda olursanız olun dünyalık en ufak bir mesele olsun en büyük mesele olsun imani bir mesele olsun ya da imani bir mesele hiç alakası olmayan mübah bir mesele olsun ne olursa olsun siz Allah'a ve Resulüne itaat edin yani sizin karar merciğiniz Allah ve Resulü olacak dolayısıyla akabinde birbirinizle çekişmeyin yani Allah ve Resulüne itaatinizde haktan sapmada adaletsizliğe meyil etmeye başlarsanız ne başlar? Birbirimize çekişme başlar. Öyle değil mi? Haktan sapma olmasa, yanlış yapma olmasa çekişme başlar mı? Başlamaz. Herkes hakkı söyleyecek olsa ihtilaf olur mu? Olmaz. Herkes gerçeği söyleyecek olsa problem çıkar mı? Çıkmaz. Demek ki bir yerlerde haktan sapma, bir yerlerde adaletsizleşme olur ki Allah'a ve Rasulüne itaatsizliktir Kur'an'a göre bu. Dolayısıyla ne olur? Orada Çekişmeler başlar. Müslümanlar arasındaki çekişmeler başlar. Ve sonra ne olur? Sonra korku ve e, zayıflığa düşersiniz. Rüzgarınız kesilir gider. Zayıflarsınız. Yani kokunuz gider. Zayıflarsınız. Yani adeta birbirinin yanına dizilmiş kuru otlar gibi olursunuz. Ne kokunuz olur, ne e, değeriniz olur, ne pazara sürecek olsanız bir, bir, bir şey edersiniz. Böyle yan yana dikiniz kuru otlar gibi ya da tikenler gibi olursunuz. Ki akabinde ne olur? Rüzgarınız da kesilir gider Yani etrafı böyle şekillendirecek ve beraber gittiği müddetçe yani böyle bir rüzgar rüzgar için özellikle ne anlamı kullanılır? Rüzgar için özellikle hakimiyet anlamı kullanılır. Çünkü rüzgar karşındaki şey ne kadar büyük ne kadar ağır ne olursa olsun rüzgar onu ne yapar her tarafından kuşatır. Peki engel de tanımız. O yüzden sizin de ne yapar? Rüzgarınız gider. Bir de sabredip katlanın. Evet bunun için ne yapacaksınız? Sabredeceksiniz. Hak çizgide durmak zordur. Hakka ayağı dikmek zordur. O yüzden siz de ne yapacaksınız? Sabredeceksiniz. Ve Allah sabredenlerle beraberdir bunu bileceksiniz. Ha bir biat şartı gereği de yine Allah'a ve Resulüne itaat ederken nefsani boyuttan zorlanabilirsiniz. İçtimai boyuttan zorlanabilirsiniz. Mali boyuttan zorlanabilirsiniz. Ama hangi yoldan olursa olsun, hangi şartlarda olursa olsun siz Allah ve Resulüne itaat edin ki sabredenlerden olun. Bilin ki Allah sabredenlerle beraberdir. Yani sabredenler şu ya da bu şekilde kazanırdır. Dolayısıyla biat kavramının getirmiş olduğu sonuçlardan bir tanesi de budur. İşte bu disipline etmek ve bir halife ya da bir yönetici sırta vursa bile yani sırta vursa bile ne yapmaktır? Ona itaat etmektir. Namazını terk etmediği müddetçe ona isyan etmemektir. Şeklinde de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne var? Hadisleri var. Yani sana haksızlık etse bile diye. Çünkü sonuçta özellikle tarihin içerisindeki bir takım e, olaylara baktığımız zaman bu olaylardan bazen imamların da ne yaptığını uzak durduğunu görüyorsunuz. Yani bir tarafta bir imam ya da bir e, alim ayaklanırken öbür tarafta başka bir alimin farklı bir boyutta kaldığını görüyorsunuz. Ama onun derdi o da bu hadisleri dikkate almıştır. Yoksa ihanet içerisinde değildir. Çünkü sonuçta hükmü olunan mesele ne? İslam. İslam'ın hükmü var sonuçta. Ve Müslümanlar var. Ve her tarafta Müslüman. E bu durumda Müslümanların kanının akmasından başka bir şey gelmeyecek diye ne yapmışlardı? Uzak Bunu daha büyük bir fitne, yani onun varlığından bunu daha büyük bir fitne telakki etmişlerdir. Ama ayaklananlar onun varlığını bir fitnenin doğurucu unsuru telakki ettikleri ayaklanma olmuştur. Ama normalde hastalık şeklinde bulunmediği müddetçe yönetici bir takım senin nefsani boyutunda haksızlıklara etmiş olsa da onlara ne yapman gerekir? İtaat etmen gerekir. Bu bir ne neyidir? Biatın gerektirdiği şeydir. Disipline budur. Yok zaten herkes kafasına göre gene takılacaksa biat etmenin ne gereği var? Öyle değil mi? Yani herkes yine kendi keyfine göre e, bir tavır ortaya koyacaksa ne diye biat ettin ki sen? Disipline ne diye ettin? Yani herkesin camiye geldiğini düşünün ve herkesin kendi başına namaz kıldığını düşünün. E, madem kendi başına namaz kılacaktın niye camiye geldim? Değil mi? Öyle değil mi? Bu yanlış bir iş oluyor. Yani hem camiye gel hem de yalnız başına kıl. O zaman niye camiye geldin derler adama? O yüzden madem ki senin nefsine zor gelse dahi senden istediği şeylere uygulamayacaktın niye biat ettin? Hemşerim derler adama. Biatın böyle bir gerektirdiği husus vardı. Çünkü biat erkeğin erkeğe yaptığı ahittir. Sözdür. Ve ahitler ne yaparlar? Ahitler mesuliyet isterler. Tabi taşıyan için. Ama böyle bir gerekliliği ne yaptır? Gerekliliği vardır. Evet. Müminlerin Müminlerin bu itaatinin somut bir şekilde görülmesi için peygamber onlardan ne yapmıştır? Zaman zaman bir at alırdı. Nitekim Akabe ve Rıdvan bir atları bu konuda oldukça meşhurdur. Kaçıncı Akabe ikinci akabe ve rıdvan biatları bu konuda oldukça meşhurdur. Yani bir önce gördüğümüz gibi yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam karşıdakiler iman etmiş olduğu halde hatta Resulullah'a itaat etmek imanın şartı olduğu halde ne yapıyor Resulullah? Biat etmez misiniz diyor. Biat'a çağırıyor. Ne diye? Tazeleme usuludur. Yani tekrar hatıra getirme. Tekrar bilinç dışına, bilinç üstüne getirme. Eğer üstünde yosunlaşmış olma varsa ne yapma? Tekrar şöyle bir toparlama kendine gel ya yani bir hareketlilik olsun tekrar bir bilinçlenme söz konusu olsun diye ne yapmıştır Rasulullah Vesselam? bunu uygulamıştır. Rızvan bir atı Rızvan bir atı ne yeni iman edenlerin bir atıydı yani ne yeni İslam'a girmiş olanların bir atıydı ne de Muhakkime Suresindeki gibi farklı bir farklı boyutlu olanların bir Hayır tekrar Ebubekirlerin Bekirlerin Ömerlerin bir atıydı. Akabindekilerin bir atıydı. İnsanın bir atıydı. Ama neden tekrar yapıldı? Çünkü tekrar yapılmasını gerektiren ya da bir silkelenişi gerektirecek bir şey vardı. O da neydi? Hazreti Osman radıyallahu anh'ın öldürüldüğü haberi. Biliyorsun Hudeybiye'deyken Hazreti Osman radıyallahu anh'ı ne yaptı? Efendimiz aleyhissalatu vesselam Mekke'ye gönderdi onlarla görüşsün diye. Çünkü onun orada yetkisi de vardı, tanınıyordu ve onu da özellikle seçtiler. Ve orada e, Hazreti Osman e, Mekke'de bulunduğu zaman ne oldu? Bir haber geldi. Osman öldürüldü, şehit edildi diye bir haber getirildi Müslümanlara. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Tekrar yani ölünceye kadar tekrar ahde sadık kalınacağına ve bu kafirlere karşı bilinçli bir şekilde devam edileceğine dair ne yaptı? Orada bir at tazeledi ağacın altında. Hazreti Osman'ın yerine de halbuki Hazreti Osman zaten baştan beri iman yaptı. Hatta onun yerine bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Sağ eliyle sol elini tuttu. Bu da Osman'ın bir atıdır dedi. Bu da Osman'ın bir atıdır. Neden bir biat yapıldı? Çünkü tekrar bir bilinçlenme, tekrar bir şuurlanma, tekrar kendine gel. Şöyle bir silkelen bakayım. Böyle olmuyor. Anlamında dahi kullanılır. Yani orada öyle olmuyor anlamı olduğu için demiyorum. Bu anlamda da kullanılır. Neden size habire? Bize mesela okulda ne yapardılar? Her gün yemin ettirirdiler, değil mi? Her gün an diştirirdiler. Niye? Çünkü bir günde unutabilirsin. Bilincine yerleştirmek için daha o küçük yaşta senin kafana. İşte ulu Atatürk'ü sokabilmek için senin kafana onu sokabilmek için her sabah bağırtırırlar sana öyle öyle ki toplu halde bağırtırırlar. Böyle teker teker bak niye her sabah öyle artık bunu söyleyeceksin ki istesen de 35-40 yaşına gelsen de unutamaz olacaksın. Öyle mi? Evet. O yaşa gelsen de unutamaz olacaksın. Böyle işleyecekler sana. Zaten. Ee, yani kemalizmi bir değerlendirir bunu parantez arası konumuzda bağlantısı yok ama kemalizm denilen şeye bir bakın kemalizm bir sistem değildir yani komünizm gibi kapitalizm gibi bir düşüncesi yoktur ondan sonra bir hayat tarzı yoktur mesela bir sosyal hukuku yoktur alışveriş hukuku yoktur kuru kuruya bir iddiadır ve onu da dayat dayattır okulda onu dayat, askeriyede onu dayat üniversitesinde onu dayat Hep yat o kak o yat o kak o Zaten başka arkası da yok zaten. Tekrardır. Dolayısıyla dediğimiz gibi burada bir atta bazen dediğimiz gibi ne vardır? Bir bir de silkeleniş vardır. Yani uyuşmaya başlar şöyle bir kendine gel bakayım gibi. Bazen bu anlamda da bir at ne yapılır? Bir at tazelenir. Ve Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ın burada mesela dudan bir atında tekrar ahdi tazeleme şeklinde gösterdiği hikmet gibi farklı zamanlarda bir at ne yapılabilir? Tekrar tekrar yapılabilir. Evet. Daha sonradan ensar adını alacak olan bu Müslümanlar, yani akabe biatında e, biat etmiş olanlar, Peygamberimize itaat edeceklerine, İslam'ın emirlerini dinleyeceklerine, peygamberi koruyacaklarına, bu konuda gerekli yardımı yapacaklarına söz vererek ne yapmışlardır? Biat etmişlerdir. Bu biatlardan sonra hicret gerçekleşti. İslam Medine'de siyasi bir güç oldu ve çevreye daha rahat yayılmaya başladı. Akabe biatları Medine'li Müslümanların o günkü şartlar içerisinde son derece tehlikeli, riskli bir tercihleriydi. Onlar bunu göze aldılar ve karşılığında cenneti hak ettiler bir biatı da son derece önemli bir olaydır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 6. yılında sahabilerle beraber Kabe'yi ziyaret etmek üzere silahsız olarak yola çıktı. Ancak Mekkeliler onu Mekke'ye sokmamaya ve Müslümanlarla savaşmaya karar aldılar. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerden yeniden biat aldı. Onlar Allah için gerekirse savaşacaklardı. Ölüm olsa geriye dönmeyeceklerdi. Savaş silahlarına sahip olmamalarına rağmen İslam uğruna, Peygamber'i korumak için her şeyi yapmaya söz vermişlerdi. Ne demek istiyor burada savaş silahlarına sahip olmamalarına rağmen? Evet. Umriye'ye gittikleri için hiç ne kılıç hiç de bir şeyler yanlarında yoktu. Hiç de bir şey almamıştılar. Böyle bir biat. Yani kılıç yok, at yok, bilmem ne yok. Gerekirse ölene kadar savaş. E boşuna Allah demiyor. Yani ağacın altında biat edenlerden Allah razı olmuştur diye. Bizim altımıza arabayı verseler biz. Neyse. Evet. Devam ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Kur'an rıdvan biatına katılanları şöyle över. Fetih suresinin 18. ayetinde Andolsun ki Allah sana o ağacın altında biat ederlerken müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş ve böylece üzerlerine sekine güven duygusu ve huzur indirmiştir. Ve onlara yakın bir fethi karşılık olarak vermiştir. Evet. Bu e, sahabeye söven mel'un şi anında aynı şekilde reddiyesidir. Ayetteki ifadeye dikkat edin. Allah kalplerinde olanı bilmiş ve kalplerinde olanın üzerine ne yapmıştır? Onlara fethi, onlara ecir vermiş ve fethi nasip etmiştir. Yani Mekke fethini yazmıştır. Çünkü Şianede tamam elden bir biat ettiler ama sonuçta içten münafıktılar. Çünkü onlara bakarsan Hazreti Ebubekir ta Mekke'deyken münafıktı. Yani hicrette bile münafıktı. Halbuki allah Teala o müminler, o sahabe için ne ifadesi kullanıyor burada? Dikkat edin. Ve alime ma fi kulubihim ve Allah onların kalplerinde olanı bilmiştir ve kalplerinde olan üzerine. Yani Allah onların kalplerinde neyi bilmiştir? İmanı bilmiştir, bir atı bilmiştir, sözlerine sadık olduklarını bilmiştir, Peygamber için canlarından geçtiklerini bilmiştir. Dolayısıyla burası bu da onları yalanlayan e, Allah'ın apaçık ayetlerinden bir tanesi. Evet, bu fetih fetih suresine adını veren Mekken'in fetihinden başkası da değildir. Peygamber'e rıdvan ağacının altında veya başka yerlerde biat edenler aslında Allah'a biat ediyorlardı. Çünkü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdi. İnsanları Allah'a davet ediyordu. Ve kendi başına bir iş yapmıyordu. Bunu Kur'an açık bir biçimde vurguluyor. Peygamber'e biat edenler Allah'a biat etmiş olurlar. Kim verdiği sözden cayarsa yani biatını bozarsa kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah'a verdiği sözde durursa, o büyük bir ecir ve sevap alır. Yani her ne kadar bir biatta gözüken, biat edilen kişiye bir e, itaat durumu söz konusu olsa da sonuçta biattaki maksat elde edilecek nedir? Menfaattir. Yani elde edilecek menfaat aslında göze getirilen husustur. Namaz kılarken biraz sonra kalkıp namaz kılacağız. Namaz kılarken ne yapacağız? Bir imam arayacağız. Kim geçecek, kim geçecek, kim geçecek. Yani namaz kıldıracak adamı aradığımızda içimizde en kaliteli, en güzel yani imanı en sağlam olan ya da kendisi için canımızı feda ettiğimiz birisini mi seçeceğiz? Yok böyle bir derdimiz yok. Maksat disipline olsun. Disipline olsun. Yani toplu halde cemaatle kılınmış olsun. Ve ne olsun? Allah da ecrimizi versin. Heh, sonuçta olan ben o adamı sevmiyorum. Ben o adamı adam yerine bile koymuyorum. Arkasında namaz mı kılarım? Yani adam yerine koymadığı için. Adam yerine bile koymuyorum. Arkasında namaz mı kılarım diye. Onun şahsına olan probleminde namazdan geri duran, neyden geri kalır? Ecir'den geri kalır. sıvaptan geri kalır. Bir atta da aynı şey vardır. Bir atın şartları Allah'ın istediği gibi, Kur'an'a ve Peygamber istediği gibi şartlara uygunsa biat edilen şahsın putlaştırılması söz konusu değildir. Yani bir dikta sistemi değildir biat. Çünkü dikta sistemine ne yapar? Dikta sistemine meyletmeye etmeye ehli hal ve akd yani şura dediğimiz ve Kur'an ve sünnet ne yapar? O bölümü tamamen öldürür. O tümü tamamen öldürür. Kur'an ve sünnet kaydı ve şura o diktayı bitirir. Dolayısıyla maksat, biat edilen şahsın putlaştırması değil, disiplini olmaktır. Bu nedenden biatta, bir kimse biat için yapılan bir hususta kimi söz vermiştir? Allah'a söz vermiştir. Allah için, genel çerçevede Allah adına yaptığı için mükafatını da Allah'tan alır. Yani şu anda cemaat olarak burada bulunmamızın sebebi dahi nedir? Ya Allah içindir. Benden korktuğunuz için gelmediniz. Ya da başka bir maksattan dolayı da gelmediniz. Ya da geldiyseniz Allah bilir kalbinizi. Dıştan gördüğümüze biz hükmederiz. Yani başka bir maksatla gelinmedi buraya. Sırf bu yüzden gelindi. Ben sizi zorlamadım, size bağırmadım, illa geleceksiniz diye, yani sizi işten atma tehlikesiyle ne yapmadım, tehdit etmedim. Buraya gelmenin bir kayesi var. Yani buraya gelen her ne kadar beni dinlemek için geldiyseniz de daha doğrusu beni dinlemeyle mecburen karşı karşıya kalacağınızı bilmenize rağmen gelmiş olsanız da sonuçta Allah için geldiniz. Bu maksatla geldim. E karşınızda benden? Herhalde beklemiyorsunuz. Değil mi? Beklerseniz hafı yutarsınız. Yani hani dünyalık bir şeyler alsanız dersiniz ki ya ecir alamadık da dünyalık bari bir şeyler aldık. Yani ondan da olursunuz, ondan da olursunuz. Dolayısıyla sonuçta biatta da aynı yöntem vardır. Biat edilen kişiye biat edilir. Ahde sadık kalınır. itaat edilir. Ve Allah'ın Tabiri caizse eline bir at etmiş gibidir. Çünkü Allah'ın kaydıyla, Allah'ın şartıyla yapmıyor. Nasıl ki e, annemiz Hazreti Ayşe radıyallahu anha fakirlere yardım etmeden önce elini yıkar, misk sürerdi. Neden böyle yapıyorsun? Ey annemiz denediği zaman ben onu fakirin eline değil Allah'ın eline bırakıyorum. Ve Allah'ın eline pis daha doğrusu pis derken temiz güzel kokmayan bir elle dokunmak istemem diye yorumlardır. Bir atta da böyle bir şey var. O yüzden yedullahi fawka eydihim Allah'ın eli de diyor Allahu Teala. Nedir? Fawka eydihim Allah'ın eli de onların eli üzerindedir. Dolayısıyla bir atta dediğimiz ne vardır? Böyle bir durum söz konusudur. Yoksa biat edilenin üstünlüğü biat edenin affedersiniz alçaklığı ya da basitliği gibi bir şey söz konusu değildir. Biat ettildiği halde biat edenden daha faziletsiz olabilir. Yani biat edilen kişi biat edenden mutlak olarak faziletlidir anlamı çıkmaz. Böyle bir anlam çıkmaz. Çünkü öyle bir alan olur ki adam askeri bir alandadır. Yani tamam sen namazını güzel kılıyorsun, orucunu tutuyorsun, hayır hasenat işliyorsun, gerçekten Allah seni seviyor. Ama askeri alanda sıfırsın. Askeri disiplin alanda sıfırsın. İcamında ne yapar halife? Ya yani da halife yoksa diyelim askeri alanda en azından farzları yerine getiren fasık olmayan yani günahlarda ısrar etmeyen ama senin kadar da Allah'ın katında değerli olmasa da faziletli olmasa da disiplin kapasitesi olan, disiplini edebilen, dimdik durabilen ve o baapta senden daha iyi olan kişiyi ne yapar? İcamında öyle seçtikleri sen ona tutar biat edersin. Öyle değil mi? Sonuç itibariyle dediğimiz gibi biat edilen mutlaka biat edenden fazilettidir zihniyeti olmamalı. Ama bizde öyle değil. Bizde terstir. Bizde terstir. Yani bizim böyle askeri bir yap, bir de yapımız var ya, askeri bir düşüncemiz de var böyle. Çünkü askerde kıdemli olacak, kim kıdemliyse üstün odur. Yani 20, 30, 19, 19-20 yaşında bir tanesi 35-40-50 yaşındaki bir tanesini el vurur, çevirir, sopalar eder, eğler. Yani bu askeri mantık bizim dilimize de sirayet etmiş. Yani bu şekilde değil. Faziletlilik farklı bir olaydır, disipline farklı bir olaydır. Disiplin gerekirse büyüye emretmeyi gerektirir ama onun faziletli olduğunu ne yapmaz? Kesinlikle gerektirmez. Hatta İbn-i şeytanın ben ee, Adem'den daha hayırlıyım. Çünkü beni topra ateşten yarattın, onu topraktan yarattın ifadesi çürütürken getirdiği deliller vardı. Ve ne diyordu? Mesela bunlardan bir tanesi diyordu. Aslı e, değerli olanın her zaman değerli olması gerekmez mesela diyordu. Farz-ı muhal diyordu. Beş tane şey saymıştık. Araf suresi 11. ayet civarını işlerken. Beş tane şey saymıştık İmdi Teymiye'den. Ve o içerisinde ne vardı bu da vardı farz edelim ki diyordu ateş topraktan hayırlı olsun iyi de bir şeyin aslı hayırlı diye sonrası de hayırlı olmak zorunda değildir ki mesela toprak toprak olmasa toprağın içerisindeki mercanın şusu yetişir mi yetişmez Aslında bunun aslı toprak ama toprağın içerisinde çıkan bir kristal topraktan daha değerli değil mi daha değerlidir Aynen bunun olduğu gibi. Yani sonuçta her ne kadar biat edilen kişi Müslümanların ilerlemiş olması için Müslümanların ilerlemiş olması için büyük bir rol oynasa da özellikle disiplin babında sonuç itibariyle alttakilerden mutlak faziletli olduğunu ifade etmez bu. Mutlak faziletli olduğunu ifade etmez. Hani demiş ya cemaat deniz olacak ki hocada gemiyi sürsün. Yani götürür hocayı demiş e, karıya vur bakayım ne yapacak bunu. Cemaat ne kadar yoğun olursa hoca da o kadar güzel götürür. Bu gerçekten de böyledir. Her yerde böyledir. Kim olursa olsun. Yani bugün evet e, bir icabında e, işte Endülüs'ün Fatihi diyorsunuz. Endülüs'ün Fatihi işte geldi Endülüs'ü fethetti. Allah ondan razı olsun falan filan. İsmi önde. Önde olduğu için önde. Ama öyle isimsizler var ki, öyle ismi geçmemiş olanlar var ki, o gemide gemiyi yakıp da geriye dönmemeye biat edenler kimler? Adını bile bilmezsiniz. Yani sayısak belki 15-20 tane. O da yine yöneticilerdendir ya. Çünkü böyledir de. Ya yani 10.000 kişi savaşı 10.000'in adını da kaydetmiyor herhalde bu işte. Olacak şeydi. Komutanlar madedir ama hiçbir zaman komutan kendisi bir şey başaramaz. Onun sonuçta neyidir? askeridir, ona itaat eden ve onun emir ve direktiflerine kayısı şartsız, daha doğrusu savaş e, disiplini olarak e, ne yapan? Tabi olan kesimdir. İşte biatta da bu şartlar vardır. bir biat içerisinde böyle bir durum söz konusu olmamalı. Bugün bazı Müslümanların zannettiği gibi bir biat edilecekse mutlaka o faziletlidir değeri anlamı mutlak olarak çıkmaz. Gerçi şurası var biat edilecek kişide aranacak şartlar var mı? Bunlar var farklı. Bunlar var. Ama biat edilecek kişide aranmış olan şartlar faziletin değeri değildir. Yani Allah katında en hayırlı olduğunun değeri değildir. Çünkü orası zaten kalp boyutudur. Evet. Hızlığınızı şurayı da okuyayım bitirelim inşallah. Yani bitirelim derken bugün bitmez de bu. <gülüyor> Bugünkü derse bitirelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminlerden biat aldığı gibi müminlerin işlerini yürütmekle ve Allah'ın hudutlarını koyduğu hükümlere uygulamakla görevli ulul emr, bir başka deyişle veliül emr, Müslümanların yetki sahibi de ne yapar? Müslümanlardan Allah'ın hükümlerini doğrultusunda Allah'ın hükümleri doğrultusunda onların işlerini yerine getirmek üzere biat alır. Müslümanların din ve dünya işlerini yürütmek Allah'ın hudutlarını uygulamak Müslümanların çıkarını ve İslam vatanını korumak mazlumlara yardım etmek ve zalimlerin zulmünü önlemek üzere aralarında uygun bir başkan seçmeleri gerekir. Bunun İslami bir görev olduğu noktasında ittifak bulunmaktadır. Yani söz birliği, bunda iktiraf söz konusu değil. Bu yetkili kimseye imam, halife, başkan, veli gül emr ya da emir müminin denilmesi yalnızca bir nitelemedir. Müslümanların işlerini görmek üzere kendisine biat edilen başkan, ümmetin serbest seçimi ile göreve gelir. Bu biat işinde karşılıklı rıza esastır. Aslında karşılıklı rızadır. Tıpkı alışverişte olduğu gibi. Zorla ve dayatma ile alınan biatlar, geçersizdir. Bir faydası da yoktur. Aynen alışveriş gibi. Öyle değil mi? Bir at. Yani aynen alışveriş gibi. Adamı zorla alma silahı da ya bu malı bana on liraya satmazsan ulan işte kafana deşerim. Tamam sattım abi. Sonra bundan ne yapalım? Bundan görüş dönüş var. Çünkü rıza yoktur. Karşılık rıza yoktur. Çünkü bir insan başka birisinin malına hangi durumlarda sahip olabilir? Hangi durumlarda sahip olabilir? Bir parasını verir, karşılığına alır. iki karşıdaki hediye eder, o şekilde alır. Ki bu da rıza zaten sonuçta. Üç, çalar. Yani rızanın olmadığı da çalma vardır. Ya alışverişle alırsın, bunda rıza var, ya ok sana hibe eder onu, içinden gelir. İçinden gelir, hibe eder. Ki böyle bazen zorla hediye ettirmek, zorunda bırakmak da var, bizde var. Yani peygamber sünneti değil mi diyor, bir de oradan bağlama çekiyor. Ayak çekme. Yani peygamberiyle sünnet, şeyi iş, güya sünnet işlettirecek. Maksadı karşıdakinden onu hediye alacak. Hatta bizim çocuklarda da rastladım bir ara. Bizim yani cemaatin ufak çocuklarında bir iki sefer olmuş. Hatta Allah da biliyor çok güldü. Bir tanesi bir tanesine bir şey hediye etmiş. Sonra tutmuş onun için ağlamış. Hatırlamıyorum Allah biliyor olayı yani. Ama olayın içeriğini bu şekilde doğru olarak hatırlıyorum. Sonra tutmuş ağlamış. E demiş annesi babası ki ya niye verdin kızım dedi ki Allah rızası için. E sen dememiştin bize Allah rızası için dersen ne olursa olsun yap. Annesi babası demiş Allah rızası için dersen ne olursa olsun yap. Ya e karşıdaki de Allah rızası için deyince beğen hediye etti demiş. <gülüyor> o da ediyor. Bu sefer ağlamaya başlıyor. İlle bende isterim bende ister. Tabii böyle ayak çekmek yok. Hediye rızayla olacak. Karşıdakinin tamamen gönül rızasıyla olacak. Sonuçta bir atta da ne vardır? Bir atta da aynen alışveriş gibi bir rıza şartı vardır. Evet bitiriyoruz. Biat olayı biat edenleri bağlar ve onlara bazı sorumluluklar yükler. Seçilen yetkili kişilere İslam'a aykırı olmayan konularda itaat etmek gerekir. Biat ettikten sonra haklı bir gerekçe olmadan onlara karşı gelmek, onların tutarlı ve adaletli yönetimlerine keyfi tutumlarla isyan etmek Toplumda, toplumda kargaşa doğurur ve zulme sebep olur. Zaten böylelerinin de aleyhinde yaptırım uygulamak caizdir. Evet yani bir at da eğer bir insan bir atını bozacaksa sonuç itibariyle bir atını bozmuş olması için e, haklı bir gerekçe nedir? Şarttır. Evet. Ve ahir davana en elhamdülillahi rabbil alemin.